Çocukla namaz kılarken e, nasıl kılmak lazım diye bir soru gelmiş e, ve söylüyor hocam. Diyor ki bir kızım var e, daha çok küçük ve namaz kılarken sürekli üzerime çıkmaya çalışıyor. Beni engelliyor. E, ben de onu yönümü kıbleden çevirmeden üzerimden indiriyorum. Omuzlarıma çıkıyor. Öyle namaza devam ediyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Doğrusu doğru yap nedir? Tabii tabii doğru yapıyor. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in sütreyle alakalı çok hadis-i şerifleri var. Ama i̇bn Abbas gelirken işte hayvanı bırakıyor, geliyor, safın önünden geçiyor, engellenmiyor. Çocuklar Resulü aleyhisselamın ayaklarının arasından geçiyor. Torunlarından birisi Allah Resulü secdedeyken sırtına çıkıyor, Efendimiz aleyhisselam bekliyor insin diye, düşmesin. Öte tarafta kızı Zeynep, onun kızı var yani Efendimiz Aleyhisselam'ın torunu Umame. Namaz kılarken Allah Resulü Aleyhisselam'ın omuzlarında. İmam Kâhsani Rahmetullahi Aleyh Beda'yus-senayi de diyor ki yani buradan hareketle şunu söyler, bir anne kadın köyünde, evinde temizlik yapıyor, orada ateş var, çocuk var, bırakırsa sobaya gidecek, yanacak, namaz vakti geçiyor. Çocuğu emanet edecek kimseler yok alsa o çocuğu kucağına sırtına bağlasa namaza mani olur mu? olmaz ne yapmalı? eğer çocuk duruyorsa dursun ama durmuyorsa geliyor sırtına çıkıyorsa biraz beklesin secdede insin çocuk yani ondan dolayı azarlamasın namazı çocuk öyle sevecek yani çocuğu karşımıza alıp ona namazı şunlar farzları bunlar vacipleri böyle anlatamayız çocuk babayı görecek anneyi görecek Allahu Ekber dedi ellerini bağladı sallanmıyor derin bir huşu. anne diyor baba diyor bakmıyor dönüp çocuğa sonra çocuk zamanla yaşı ilerledikçe idrak edecek Allah Azze ve Celle onun azametini babasının herkesten daha güçlü gördüğü babasının huzurunda el bağladığı öyle durduğu, secdeye kapandığı Rabbul Alemin onun azameti çocuğun zihninde işte böyle yerleşecek. Ama onun içine muhabbeti koymalı, sevgiyi koymalı. Nasıl olacak? Çocuk gelecek yaklaşacak, orada bir seccade olsun, üzerine kılarsa kılsın çocuk. Orada namaza dursun. Ama durmuyor, geliyor, seninle oynuyorsa elbette sen ona karşılık vermeyeceksin. Ama anne zarur bir durum olsa, sırtını alsa çocuğu namazı bozulur mu? Bozulmaz. Kucağına alsa bozulur mu? Bozulmaz.